يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتكو الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تكو الله وقولوا قولا صديدا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 İnşallah bugün beraber üç esas şerhi derslerimizin 16.'sını yapacağız. Şimdi geçen derste ibadet kavramından bahsettik. Şeyh rahmetullahi aleyhi ibadetin çeşitlerinden bahseden sözünde kaldık inşallah. Şimdi okuyalım. Şeyh Rahimullah diyor ki: "Ve enva'ul ibadeti'l lati emarallah biha mislu'l İslam, el İslam ve'l iman ve'l ihsan." ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرعبة والرحبة والخشوع والخشية والعنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الإبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَمَنْصَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ مُشْرِكٌ كَافِرٌ فَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الله مَعَ اللَّهِ إلها آخر لا أَخَرَةَ لَا به لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا هِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُخْلِهُ الْكَافِرُونَ بَفِي حَدِيثِ الدُّع wa ddalilu qawli tala wa qala rabbukum ud'uni astecibulakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadhul khuluna jahannama madakhirin şimdi şeyh rahimeullah dedi ki İslam iman ihsan ve onun kapsamı içerisine giren dua haf yani korku reca yani umut tevekkül rabet rahbet huşu haşyet inabe istiğane, istihaze, istiaze, zeb yani kurban, adak ve buna benzer. Bunun gibi Allah'ın emretmiş olduğu bütün çeşitleriyle ibadet sadece ve sadece Allahu Teala'ya mahsustur. Bunlara delil Allah azze ve Celle'nin şu buyurudur. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. O halde onunla Allah ile birlikte başka bir şeye dua etme. Cin suresinin 18. ayeti. Her kim ibadetin herhangi bir bölümünü, herhangi bir çeşidini Allah'tan başkasına yöneltecek olursa o kimse müşrik ve kafir birisidir. Buna da delil Allah Teala'nın şu buyruğudur: Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Kafirler hiç şüphesiz kurtuluşa eremezler. Hadis-i şerifte de dua ibadetin beynidir diye buyurulmaktadır. Buna delilde yüce Allah şu buyurudur. Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti büyük büyüklüklerine yediremeyenler veya bana ibadet etmekten büyüklenenler yakında hor ve hakir olarak cehenneme girecekler. Mümin suresinin veya Gafir suresinin 60. ayeti. Şimdi Şeyh rahmetullahi aleyhi burada ibadet çeşitlerine giriş yaptı. Şimdi ilk cümleden başlamak gerekirse Şeyh Rahimullah diyor ki: Ve envaul ibadeti'lleti emar Allahu biha mislu Allah'ın nemrettiği ibadetlerin ki ibadetler ki onların örneği şunlar gibidir nedir el İslam vel İmânı vel İhsan İman İslam ve İhsan ve minhud dua ve ona dahil olan ondan olan dua ve sonra ibadet çeşitlerini sayıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada önce şey birinci kısamda bu sözünün devamında Allah Azze ve Celle hiçbir şey ortak koşmaksızın yalnız ve yalnız ona ibadet etmek gerektiğini açıkladıktan sonra bazı ibadet çeşitlerini sayıyor. Yani önce bunların hepsi nedir diyor? Kulluha Halillahi teala. Bunların hepsi Allahu Teala'ya diyor. İbadet çeşitlerini zikrediyor. Şimdi buradan sonra da zaten risalenin devam eden kısımlarında Şeyh rahimehullah bu ibadet çeşitleri ne yapıyor? Tek tek delilleriyle birlikte veriyor. İşte hafın delili, reca'nın delili, haşyetin delili diye. Şimdi burada Şeyh'in iman, İslam, ihsan olarak veya İslam, iman, ihsan sıralamayı bozmayalım olarak tabir ettiği üç husus dinin ta kendisidir. Yani şeyh aslında burada Allah'ın emirlerinin tamamını bu üç kelimenin altında toplandığına işaret ediyor. Bu üç kelime de aslında dinin tamamını oluşturuyor. Nitekim Müslümin rivayet ettiği, yani Cibril hadisinde hepimiz biliyoruz, Cebrail Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam'ın yanına işte bembeyaz elbiseli simsiyah sakallı bir halde geliyor. Ya Muhammed ah bir İslam Allah Resulullah Aleyhisselam diyor El İslami en teşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve teqima salate ve tu'te zekate ve tesuma ramazane ve tehuccal beyte in istatate ile hissebil yani senin kelime-i şehadet getirmen, namaz kılman, oruç tutman ve yol bulduğunda ne yapmandır? Allah'ın beytini hac etmendir diyor. Ondan sonra Sadak sadakte dedi ki doğru söyledin. Hazreti Ömer radiyallahu hadisin ravisi ne diyor? Fe acübne'yle yes'eluhu ve yusaddiguhu. Biz buna çok şaşırdık. Tağcub ettik. Hem sordu hem cevap verdim. Nasıl bir adamdır yani? Hem soruyor hem de doğruluyor. Evet doğru söyledin diyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Soruyu soran aslında soruların cevabını ne yapıyor? Biliyor. Biliyor hadis Allah Resulü İslam'dan, imandan, ihsandan bahsediyor. Ondan sonra hadisin sonunda Etedriye Ömer Menis İsail? Ey Ömer bilir misin kimdi bu soruları soran diye sorduğumda gultu Allahu ve Resulü Alem dedim ki ben Allah ve Resulü iyi bilir. Ne diyordu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Haza Cibril an dinikum. için geldi size dininizi öğretmek için geldi. Bak hadisin kapsamına giren meseleler üç mesele. İman, İslam, İhsan. Allah Resulü sel bunu, bu üçünü ne olarak tanımladı? Cibril size dininizi öğretmek için geldi. Dikkat edin yani burada İslam'ı, imanı, İhsan'ı Allah Resulü Aleyhisselam sel dinin tamamı olarak tanımladı. Dolayısıyla Şeyh'in de burada hemen en başta Allah'ın emirleri olarak zikrettiği üç isimle İslam, İman, İhsan. Yani Allah'ın dini bu üçünün üzerinde döner ve minhud dua'u diyor. Yani bunlardan olan veya bundan olan dua vel havfu vel reca'u ila ahir sayıyor yani sonuna kadar değil mi? Yani bu üç isme dahil olan yani dinin tamamına dahil olan meselelerdir diyor aslında ibadetler öyle mi? Yani ibadet sadece kalbin amelidir diyemeyiz. İbadet sadece kavlin, dilin amelidir diyemeyiz. İbadet sadece ağzaların fiilidir ne, ne yapamayız diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü Allah Resulü Selam hadiste İslam'ı ne olarak şerh etti? Ameller olarak şerh etti. Değil mi? Kelime-i şehadet getirmen, namaz kılman, oruç tutman, beyti hac etmen. İmanı inanç esasları olarak, yani kalbin fiilleri olarak şerh etti. Allah'a, meleklerine, ahiret gününe, peygamberlerine, kitaplarına, hayrıyla, şerriyle, kadere iman etmen diye Tümüne billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rasulihi ve yavmil ve tümüne bil kaderi Hayrihi ve şerrihi. Dikkat et. iman etmen dedi. Yani kalbin fiili olarak tefsir etti imanı. Öyle mi bu hadiste? Sonra ihsanı ne olarak tefsir etti? Sen Allah'ı görmüyorsan da yani Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o sana, o seni görmektedir dedi. Bu da ne? Fiil olarak şerh etti değil mi? Yani Allah'ı gör, görüyormuşçasına ona ne yapmak? Amel işlemek. Onun yolunda bedeni hareketler yapmak olarak şerh etti. Dolayısıyla hem kalbin Hem amelin hem de dilin, lisanın fiillerini Allah Resulü Aleyhisselam ne olarak tanımladı? Din olarak tanımladı. Zaten ileride İslam'ın açıklamasını yaparken bizzat Şeyh Muhammed Rahimullah'ın İslam tanımıyla ile ilgili İslam üç şeyin üzerine bina olur diye başlayan bir tanımı var. Onu naklettiğimizde geçen derste de söyledim sanki ben bunu. Yani bu mesele çok daha böyle gözümüzü açacak yani inşallah anlayacağız. Ama bugün burada bilmemiz gereken sadece... Resulullah Aleyhissat Vesselam iman, İslam, ihsan lafızlarına dinin tamamını yüklediği için amel, söz ve itikat bakımından kişinin yapabileceği yani din anlamında yapabileceği her şeyi bu üç lafza sığdırdığı için önce Şeyh rahmetullahi aleyhi de bu üç lafza zikretti. Sonra da bu üç lafza yani dinin tamamına dahil olan meseleler şunlardır dedi ve minhu duaa ve havfu diye çeşitlerini saydı. Sonra da Müellif Rahmetullahi Aleyhi ibadet çeşitlerinin bir bölümünü söz konusu ediyor. Yani dikkat edin burada e, saydıkları hepsi değil yani. Şef böyle bir iddiası yok. Yani yanlış anlaşılmasın. Bunu en başta söyleyeyim. Burada 8-10 tane madde saymış. Yani sayısını bilmiyorum. Sayabiliriz. İşte dua, haf, reca, tevekkül, rağbet, rahbet, huşu, haşyet, inabe, istihane, istiğaze, istiğase, kurban, adak, 14 tane madde saymış ve 15 tane madde saymış. Ondan sonra ne diyor? Ve gayru zalike min envai'l ibadetin lleti emar Allahu biha. Yani bunların dışında da Allah'ın emrettiği ibadetler ki onlar neymiş? Kullehallillahi teala. Onların da hepsini içindir. Allahu Teala içindir diyerek ne yaptı? Burada kendi saydıklarından başka ibadet çeşitleri de olabileceğine bir açık kapı bırakarak ne yaptı? İbadetin tamamı Allah içindir dedi. Ondan sonra da bu sözüne وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْ مَا اللّٰهِ إِلَهًا اَخَدَ Delilini getirdim. Ee, siz söyleyin. Cin suresinin 18. ayetini. Ondan sonra dedi ki... فَمَنْ سَرَفَ Minha شَيْئًا لِغَيْرِ Kim bunlardan herhangi bir şeyi Allah'ın dışında birisine sarf ederse. Yani kim bu saydığım veya gayri zalik diyerek saymadığım ibadet çeşitlerinden ibadet tanımının kapsamına giren meselelerden herhangi birisini Allah'ın dışında herhangi bir şeye, herhangi bir mahluka yani alem demiştik değil mi? Geçen ders hatırlıyorsunuz. Herhangi bir aleme sarf ederse yani onun için o ibadeti işlerse bir şekilde ne dedi şef? Müşrikün kafirün. O nedir? Müşriktir, kafirdir. Ve delilü kavluhu teala burada da hemen ikinci ayeti delil getirdi. İkinci ayetimizde neydi? Mü'minun suresinin 117. ayeti. Hani elinde hiçbir delil olmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet eden kişinin hesabı ancak Allah'ın katındadır. Kafirler hiç şüphesiz kurtuluşa eremezler. Ayetini ne yaptı? Delil getirdi. İnnehu la yuflihun kafirun kelimesi nedir burada? Bizim delil cümlemizdir. Yani kafirler iflah olmazlar. Kurtuluşa ermezler demek ne demektir? Gerideki Sayılan işi yapanların kafir olduklarına delildir. O da ne? Ellerinde hiçbir delil olmaksızın kim buna dair hiçbir delili yokken Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse ne olur? Ayetin sonunun işaretiyle kafir olur. Mü'minun suresinin 117. ayetinde şeyh ne yaptı? Rahmetullahi aleyhi kendisine delil olarak getirdi. Şimdi burada cin suresinin 18. ayetinin delil oluşunun şekli veya keyfiyeti şöyledir. Yani Allahu Teala mescitlerin kendisine ait olduğunu zikrediyor. Dikkat et yani ve enel mesacide lillahi. Mescitler ne içindir? Mescitler diyor Allah içindir. Şimdi burada e, siz söyleyin. Daha önceki derslerimizde de zaten biz bu ayeti uzun uzadı açıklamıştık. Hatırlıyorsanız şeyh başka bir yerde de bu ayeti delil getirmişti. Biz bu ayet uzun uzadıya ne yapmıştık? Uzun uzadıya Allah'ın izniyle açıklamıştık. Şimdi burada e, tekrar etmek çok fazla istemiyorum ama şey babından hani bir kulak aşinalığı olsun babından. Biz önceki derslerimizde demiştik ki alimler bu ayeti tefsir ederken ne yapmışlardı? Mescitler kelimesine farklı farklı anlamlar eklemişler. Değil mi? Mesela e, Bu mescitler ibadet yerleridir. Müş müşriklerin, işte Yahudi ve Hristiyanların, Müslümanların da ibadet yerleri için kullanılır demişlerdi. Yine aynı şekilde bu mescitlerden kasıt secde uzuvlarıdır demişlerdi değil mi? İşte nedir? Kulun secde ettiği yerlerdir. Dolayısıyla kulun secde ettiği bütün uzuvlarının Allah'a sadece şey yapması gerekir, e, ibadet etmesi gerekir demişlerdi. Şimdi bunun gibi bu ayeti bu şekilde ele aldığımızda Şunu göreceğiz yani e, siz söyleyin tıpkı şey İmam Kurtubi'nin dediği gibi hani İmam Kurtubi bu mesele ne diyordu? Bu müşrikler Mescid-i Haram'ın yanına geldiler. Allah'ın dışında başka bir ilaha dua ettiler. Allah da onları bundan menetmek adına ne yaptı? Yasaklamak onları kerih görmek adına. Onun için Allah ile birlikte başka kimseye dua etmeyin. Yani o me Allahı ehadan. Bak dikkat et, ehad Nekra gelmiş. Yani herhangi bir kimse Allah'ın dışında kalan herhangi bir kimse. Belirlilik yok. Yani walat o ne yapma? Dua etme. Öyle mi? Me Allahı Allah ile birlikte ehadan. Allah ile birlikte herhangi bir şey dua etme kısmını kurtu bir rahimullah ne diyordu? Müşrikler, Mescid-i Haram'ın dibinde Allah'tan başkasına dua ettikleri için Allah Kınama, azarlama babından onlara bu ayeti indir diyor. Zaten Şef rahmetullahi aleyhininde yani sözünde ibadet çeşitlerini saydıktan sonra delil olarak bu ayeti getirmesinde delil aldığı yerde neresidir? Burasıdır. Yani Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etmeyin veya Allah ile birlikte hiç kimseye dua etmeyin kısmıdır. Şöyle ki, burada... Sadece dua olarak algılamayalım bunu. Yani genel olarak çünkü ayetin başında Allahü Subhanahu Teala'nın mesajı de Lillahi dediği için mescitlerde işlenen bütün fiiller de aslında nedir? Bu ayetin kapsamına dahildir. Keza bunu tefsir edenlerin büyük bir çoğunluğu da ne demişler? Allah'ın dışında ibadet edilen her bir şeyi ve Allah'a yapılan her bir ibadeti bu ayet kapsamaktadır demişler. Ben bunu daha önce Çok detaylı anlattığım için inşallah ne yapmıyorum burada daha fazla girmiyorum yani Şeyh'in için delil getirdiğini anlayalım Şeyh bunu niye delil getirdi bu ayet hem bütün ibadet çeşitlerini kapsadığı için hem de ibadetin bütün çeşitlerini Allah'ın dışındaki her şeyden nefret ettiği için bu ayeti delil getirdi bak tek başına bir ayet yani bunu o zaman da söylemiştim hatırlıyorsanız tek başına bir ayet delil getirdi Şeyh ama o kadar azim meseleleri açıkladı ki bize inşallah merak edenler Yine geriye dönüp notlardan ses kayıtlarına ne yapabilirler, buna bakabilirler. Şimdi burada, işte birçok vecih üzere dediğim gibi bu ayet alınabilir. İkinci ayette Allah Subhanahu Teala müminü süresindeki ayeti de Allah Azze ve Celle ile birlikte başkasına dua ve ibadet eden kimsenin kafir oluşuna, demin de söylediğim gibi çok açık bir delildir. Çünkü Allah Subhanahu Teala kafirler hiç şüphesiz felaha kurtuluşa ermezler buyurmuştur. Yani bir de ayetin başında tutup Allah subhanahu ve teala'nın buna dair hiçbir delili bulunmaksızın diye ayete başlaması. Yani ayet nasıl? Kim buna dair hiçbir delili bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha ibadet ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Kafirler kurtuluş ermezler. Dikkat et yani. Yani bu yapılan işin Allah ne diyor? Kullara hiçbir delili yoktur. Yani bunu yapan neye, neye göre yapar? Ya hevasına göre yapar ya şeytanına göre yapar. Dolayısıyla bu ifadeden yani Allah'ın dışında ibadet edilen ilahların veya ibadetin herhangi bir çeşidinin Allah ile birlikte başka bir ilaha da yapılabileceğinin Allah'ın yanında hiçbir delilin olmadığında ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani hani doğrulardansanız getirin delilinizi diyordu ya ayette Allah subhanahu ve sellem, Mekke müşriklerine Yahudilere kitaben hani eğer doğrulardansanız haydi delinizi getirin öyle mi veya yaşayan bir delil üzere yaşasın helak olan bir delil üzere helak olsun gene başka bir ayette değil mi işte bu delilden kasıt ne yani siz Allah ile birlikte bu ilahlarımız dediğiniz putlarınıza veya ilah edindiğiniz geçen ders ilah kavramını anlattık ilah edindiğiniz herhangi bir şeye herhangi bir varlığa kişi kurum kuruluş neyse yani ibadetin bir cüzünü sevk ettiniz, ibadetin bir cüzünü verdiğiniz herhangi bir ilaha ibadet edebileceğinize dair bir delil getirin diyor Allah. Ve bu ayette delil ki bu kimselerin elinde böyle bir delil neymiş? Yokmuş. Yani Müminin Suresinin 117. ayetinin başında ne anlatılıyor? Müşriklerin, kafirleri Allah'ın dışında başka bir şeye ibadet ederken ellerinde ne yok? Ellerinde bir delilleri yok. Allah Subhanallah bunu direkt inkar ediyor yani. Bunların delilsizliklerini direkt ispat ediyor. İşte burada da yani Çok önemli bir nokta burayı da kaçırmamak lazım yani bugün Allah'ın dışında başka bir şeye ibadet eden veya bir şekilde şirke küfre bulaşan insanlarla siz konuştuğunuzda mutlaka şunu yaşarsınız bir zaman sonra yani 10 dakika sonra 15 dakika sonra konuşma biraz ilerledi siz delillerinizi sundukça o hep ama öyle de ne yapalım bugün böyle ama öyle de ne yapalım 21. yüzyılda yaşıyoruz ama ne yapalım kafirler mi galip gelsin. Değil mi? Bak hiç delil değil yani. Dikkat et bak bunların hiçbirisi delil değil yani. Ne Allah'ın sözü azze ve cel ne peygamberinin sözü aleyhissalatü vesselam. Bunlar kimin sözü? Senin gibi, benim gibi Allah'ın dışında kalan beşerlerin sözü. Yaratılmışın sözü yani. Yaratılmışın fikri. Yaratılmışın fikriyle ne yapıyor? Allah'a ortak koşuyor ve bunu doğru kabul ediyor. İşte bir müşrik karakteri budur yani. Allah subhanahu burada müşrik karakterinin bu özelliğini ne yaptı? reddetti bize de bunu ispat etti dedi ki sizin karşınıza birisi gelip de hiçbir delili olmaksızın şirki savunursa ne yapmayın ona kafir demekte Hani iştinab etmeyin çekinmeyin diliniz kurumasın çünkü bizzat ben kendim dedim ki kafirler kurtuluşa ermezler hani burayı da iyi yakalayın yani hani öyle dur bir şey yapalım yani adam yanımızda küfrünü kussun kussun bir susalım dinleyelim böyle bir şey yok. ne diyeceğiz bir dakika Allah'ın kitabına göre senin bu söylediğin nedir Küfürdür. Dikkat et. Bu söylediğin Allah'ın kitabına göre, şu ayete göre, şu hadise göre nedir? şirktir Dikkat et. Bunu mutlaka ne yapmak zorundayız? Söylemek zorundayız. Bunu da burada üstünden geçerken bilmiş olalım. Şimdi Allah e, e, Estağfurullah Şeyh Rahmetullahi Aleyhi devamla diyor ki وَفِيْ حَدِيْسَ dua مُخُ ibadeti Ve hadiste geçtiği üzere Dua ibadetin nedir? İlidir, özüdür. Ve delilü Teala ve bu konuda Allahu Teala'nın delili "Ve kâl rabbukumun e'ûni estecübü Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size icabet edeyim. İnnellezîne yestekbürûne an ibâdeti sayedhulûne cehenneme dâhirîn." Yani benim ibadetimden istikbar edenler, yüz çevirenler, büyüklenenlere ne yapacağım diyor Allah? Onları yakın bir zamanda cehenneme girdireceğiz diyor. Allah subhanahu wa ta'ala, şeyh burada e, kafir suresinin 60. ayetini, yani mümin suresinin 60. ayetini ve Allah Resulü Aleyhisselam hadisini neye delil getirdi? Neye delil getirdi? Bu ayet ve hadisi, şeyh rahmetullahi aleyhi neye delil getirdi? Duanın, ibadetin bir çeşidi olduğuna değil mi? Sözün neresinden devam ediyor? Ve minhuddu'a'u dedi ya, ondan sonra velhavfu velrecau dedi. Artık neye başladı Şey? Tek tek ibadet çeşitlerini bize açıklamaya inşallah başladı. Bu ayeti, bu hadisi de dua'nın ibadet oluşuna ne yaptı? Delil olarak getiriz. Şimdi hadiste Allah Resulü A.S. dua muhul ibadeti, dua ibadetin beynidir diyor. Bunu Tirmizi rahimullah rivayet etmiş. Bu hadis yani bu haliyle zayıf. Şeyhin bu rivayet ettiği hadis, şeyhin bu lafzıyla rivayet ettiği hadis zayıf. Fakat gerek Tirmizi'de, gerek başka sünenlerde, gerek sayı hadis kitaplarında dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin kalbidir şeklindeki ile bu hadis sayı olarak geldiği için nedir? Aynı manada kabul edilir. Keza işte Şeyh buradan itibaren Yüce Allah'ın emretmiş olduğu İslam iman, ihsan gibi emirleri ve bunlara dahil olan meseleleri ne yaptı bize? İnşallah ortaya koymaya başladı. Şimdi duadan bahsetmek gerekirse öncelikle ayeti kerimede Allah, e, Şeyh rahmetullahi aleyhine mü'min suresi naklettiği 60. ayeti kerimesinde duanın ibadet oluşuna çok net bir delil vardır arkadaşlar. Bak dikkat et. Yani o kadar net ki. Ne diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem? Gale rabbukumu <da 'uni> lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin. Size ne yapayım? İcap edeyim. Şimdi burada delil yok. bak, Burada delil yok. Niye delil yok? Yani bunu farklı yorumlayabilir, şöyle yapabilir, böyle yapabilir. Fakat Allah subhanahu ve teala hemen ayetin devamında hemen devamında ne diyor? İnnellezine yestekbirune an ibadeti bak bana ibadet etmekten büyüklenenler. Ayetin başında duayı zikretti. Bana dua edin, duanıza icap ed edeyim dedi. Öyle mi? Ayetin devamında neyi zikretti? Bana ibadetten büyüklenenler. Yani bana dua etmekten büyüklenenler demektir bu. Siyah siba'a baktığın zaman bu ayet böyle anlaşılır. Burayı anladınız mı? Çok açık bir delil vardı. Yani Allah önce duayı zikretti. Sonra neyi zikretti? İbadeti zikrederek ikisinin aynı manaya geldiğini ne yaptı? Söyledi. Allahu alem zaten de dua meselesi yani bizim önceki derslerimizde itaat, yaklaşmak, yönelmek, emrine uymak, sevmek, buz etmek diye kabaca işte hükmetmek, hükmüne tabi olmak, muhakem olmak gibi açıkladığımız ibadet kavramına en yakın ibadet çeşidi Allahu alem duadır yani. Hani yaptığımız ibadet tanımına veya ulemanın yaptığı ibadet tanımına en yakın ibadet çeşidi de Allahü alem duadır. Şimdi detayları anlattığımızda burayı daha iyi anlayacağız inşallah. Şimdi Şeyh Rahimullah bahsettiği dua meselesinden biraz açmak gerekirse buraya. Yani dua bugün biraz nasıl denir? Şeyini yitirmiş. Yani kendisine rağbet gösterilmeyen bir amel haline gelmiş. Öyle ki yani birçok Müslümanın hayatında duaya yeteri kadar ne yazık ki yer vermediğini biz görüyoruz. Yani O kadar güzel vakitlerde, o kadar güzel yerlerde biraz sonra anlatacağım üzere Allah Resulü Aleyhisselam duaların hiç geri çevrilmeyeceğini beyan etmesine rağmen bu veya işte Resulü Aleyhisselam'ın türlü türlü dualarla, Hüsnül Müslüm hepinizin evinde var. Her amelinde Rabbine bir dua, Rabbine bir zikir yapmasına rağmen günümüz Müslümanının en hafife aldığı en çok kendisini terk etmeye başladığı ibadet çeşidi duadır. Ne anlamda? Rahatlık zamanında kendisini en çok terk ettiği ibadet çeşidi duadır. Fakat darlık zamanında kendisine en çok sarıldığı ibadet çeşidi de gene bu manada duadır. Ki bu Müslüman karakteri değildir. Bunu da anlattığımda anlayacağınız inşallah. Şimdi öncelikle dua kelimesi çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manasındaki davet, dava kelimeleri gibi aynı manada. Müteradif, eş anlamlıdır, mastardır. Şu, aslında şu manaya gelir tam olarak. Küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya iletilen talep manasına gelir aslında. Bu manada isim olarak da kullanılır. Dua kelimesi. Küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya iletilen talep. Yani talep etmek aslında manasına gelir. Ama dikkat et burada bir şey var. Hiyerarşi var yani. Bir sıralama var. İslam literatöründe yani ıstılahta ise dua kulun Allah Azze ve Celle'nin yüceliği karşısında acizliğini itiraf etmesini Sevgi, tazim duyguları içinde lütuf ve yardım dilemesini ifade eder. Bak tekrar ediyorum burayı. Şerri anlamda dua, kulun Allah Azze ve Celle'nin yüceliği karşısında kendi acizliğini itiraf etmesini, sevgi, tazim duyguları içerisinde, yani Allah'a olan sevgi, Allah'ı tazim, ululama, yüceleme duyguları içerisinde lütuf ve yardım dilemesini ifade eder. Duanın açıklaması ıstılahta budur. Şimdi duanın ana hedefi kulların Rablerine Allah Azze ve Celle'ye veya insanların yani aynı zamanda sahte ilahlarına da olsa dua etmelerindeki ana hedef insanın halini Rabbine arz etmesi, ona niyazda bulunması olunca dua bu manada kul ile Rabbi arasında ne gibi olur? Bir diyalog köprüsü gibi olur. Yani dua aracılığıyla aslında kul Rabbiyle ne yapar? Konuşur. Yani ona derdini söyler, ondan yardım ister. Yani bu başka bir söyleyiş tarzıyla sınırı sonu olan beşerin sınırı sonu olmayan Rabbinden ne yapmasıdır? Rabbine iltica etmesidir. Ondan yardım istedilmesidir. Onunla bir arasında bir bağ kurmasıdır dua. Yani bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanların tartışmasız olarak kabul ettiği bir gerçek var. O da şudur. Dua edilen varlığın, kendisine dua edilen varlığın hiçbir konuda aciziyet göstermemesi ve dua edilen meselelerde sonu olmayan bir güce sahip olması gerekir. Şimdi böyle olmazsa yani dua edilen varlık kendisinde aciziyet görülen veya sonu olmayan bir güce sahip olan bir varlık değilse buna dua etmenin de hiçbir anlamı yoktur. Allah subhanahu da zaten kitabında bu konuda bizleri kesinlikle yasaklamıştır yani. Hani bu müşriklerin işidir. Bu bahsettiğimiş. Kendileri gibi sınırlı olan varlıklara ne yaparlar? Sonsuz kudret ve güce sahip olmayan varlıklara birtakım ilahi özellikler yükleyerek onlara dua ederler. Öyle mi? Şu işimizde bize yardım et. Bu işimizde bize yardım et. Medet ya falan, medet ey falan geleceğiz. Fakat bu Allahu Teala'nın kitabında kesinlikle yasaklanmış bir iştir. Şöyle ki mesela Yunus suresinde 106. ayette Allah Sübhanu Teala diyor ki: "Velate o min dunillahi ma la yanfau ve la yadurru." Sana hiçbir fayda veya hiçbir zarar vermeyecek şeylere ne yapma, dua etme. Bak çok açık, değil mi? "Fe in fa'alte fe innake idzen min Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Burada zalim ne manası? Şirk manasında, değil mi? Çünkü nereden biliyoruz bunu? İnne şirkelle zulmün azim. Şirk muhakkak ki büyük bir zulümdür. Ayetinden bunu öğreniyoruz. Yine mesela Hac suresinde 73. ayette Allah subhanahu teala bir misal veriyor ve insanlara seslenerek şöyle diyor. Diyor ki ey insanlar bir misal verilmektir, verilmektedir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız bir araya gelseler bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa Onu kurtaramazlar. İsteyen de istenen de nedir? Acizdir. Bak dikkat et yani Allah subhanahu o kadar veciz bir örnek veriyor ki ve ondan sonra da yani böyle yapanlara aciz diyor. Da'ufet talibu vel matlub. Yani hem talep eden hem de matlub. Kendisinden istenen nedir? Zayıftır. Acizdir diyor Allah subhanahu wa Bu Allah'tan başkasından yardım isteme meselesine başka türlü bir örnek nasıl verilebilir bilmiyorum. Keza İbrahim aleyhisselamın kıssasının anlatıldığı bu Ee, özellikle yani kısası, em, kısası enbiya tarzı kitaplarda hep İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken hani bu gençliğinde babasını kavmini putlara taparken görüyor ya şey diye bahseder. İşte putun üstüne bir tane sinek kondu. İbrahim bunu gördü. Ne yapamadı? Put onu uzaklaştıramadı. Sonra taçip etti. Yani sineği bile kovamayan bir şeye mi ibadet edeceğim diye. Keza düşünün yani Allah سبحانه'ten verdiği misalde olduğu gibi yaratmayı geçtim. Sinek onlardan bir şey kapsa, onlar onu kurtaramazlar. Çünkü sınırlıdır güçleri belirli orandadır, sınırsız güce ve sonsuz kudrete sahip değillerdir. Fakat insanlar ne yazık ki bir o veya bu şekilde tarih boyunca ilk önce bu yönden şirkete düşmüşlerdir. Yani her zaman müşrik toplumlar tarih boyunca ilk önce şeytanın kendilerini dua ile aldatmasıyla ne yapmışlardır, şirkete düşmüşlerdir. Bunun en büyük örneği. Nuh Aleyhisselam'ın geldiği toplumdur. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın geldiği Mekke topluluğudur. Bunun en büyük, en yakın örnekleri. Şimdi kim? Demin de söylediğim gibi Allah Subhanahu Aleyhi Vesselam'dan başkasının güç yetiremediği bir meseleyi, Allah Subhanahu Aleyhi Vesselam'dan başkasından dua edip isteyecek olursa, bakın burada bir kayıt getirdik. O kimsenin dua ettiği varlık ister hayatta olsun, ister ölmüş olsun, müşrik ve kafir bir kimse olur. Ama kayıt var. Kayıt ne? Yalnız Allah'ın güç getirebileceği meselelerde Allah'tan başkasına dua edip yardım istemek nedir? Şirktir, küfürdür. Fakat birisinin, başka birisine ey falanca bana yemek yedir, ey filanca bana su içir gibi sözlerle hazırında bulunan, canlı olan, yaşayan, hazırında bulunan birisine böyle söylemesi Güç yetirebileceği bir şeyi ondan istemesi ne kapsamında değildir? İbadet olan yardım isteme kapsamında değildir. Fakat bu adam bu aynı işi yani bana yemek yedir, bana su içir kadar basit bir işi ölmüş ya da o anda kendisine gaip olan yani hazırda bulunmayan birisinden istersen ne olur? Bu gene şirk olur. Çünkü nedir? Ölüler ne yapamazlar? Buna güç yetiremezler Gaip olan kimseler de onu işitmeyeceği için ne yapamazlar? Buna güç yetiremezler. İşte bu bugün, ne yazık ki bugün toplumsal anlamda en yaygın olan şirk çeşitlerinden birisidir. Bu, gayipten yardım isteme meselesi, ölülerden salih olduğu düşünülen veya gerçekten salih olan kimselerin, Abdülkadir Geylani gibi kabirlerinden yardım isteme, oralardan e, fayda bekleme, zararı def etmesi için oralara dua etme meselesi nedir? Bugünün en yaygın şirkidir. Buradaki kaydı anladık mı? Anladıysak devam edelim inşallah. Şöyle ki dua aslında temelinde iki çeşittir. Bu iki çeşitte kendisinden bir iki çeşidi daha çıkartır. Aslında iki çeşittir yani temelde. Şöyle ki birincisi istek duasıdır. Yani talep duasıdır. İkincisi de ibadet duasıdır. Talep duasında veya dilek duasından kasıt ihtiyaçların Allah subhanahu ve Teala'dan istendiği duadır. Yani sözlü olarak Ya Rabbi şu işimizde bize şöyle yap, şunu bize ver. Ya Rabbi işte rızkımı bereketlendir, evimi bereketlendir, çocuğumu salik... Bunlar ne? Hep senin taleplerin öyle mi? Veya işte sıkıştığında, dar zamanında, geniş zamanında... Yani fakirin bir duası vardır. Ya Rabbi rızkımı bereketlendir. Zenginin de bir duası vardır. Ya Rabbi beni azdırıp da neye çevirme? Firavuna çevirme. Azdırıp da beni Karun'a çevirme diye bir duası vardır veya bir duası olmalıdır yani öyle değil mi? İşte bunlar hep nedir? Bunlar talep duasıdır. İbadet duası ise kulun dua ettiği zatın sevabını isteyerek onun cezasından korkarak dua ile ibadete yönelmesi demektir. Yani bu biraz şey aslında hani e, daha çok fiili yani bir mesele. Şöyle ki buradan hareketle duayı gene kendi içinde ikiye ayırırsak daha net bir tanım getirelim burada. Fiili ve sözlü olarak ayırabiliriz. Bak en şeyi bu yani. Oluru bu. Şöyle ki hiç kimse fiil olarak talep duasında bulunmaz yani. İstisnalar kaydı kuvvetlendirir. Genelde talep duaları nedir? Hep kavlidir. Ya Rabbi şu işimizde şöyle yap. Ya Rabbi bize bunu ver. Ya Rabbi böyle yap. Rabbim şuna yardım et. Allah'ım bana böyle yap. Allah'ım kardeşlerimi koru. Allah'ım Müslümanları koru değil mi? Hep nedir? Kavlidir yani. Fiili dua ise kişinin herhangi bir arzusu karşısında elinden gelen her şeyi tamamen yapmasını ifade eder. Yani sebepleri yerine getirmesidir kişinin. Mesela Allah'tan şifa isteyen bir kimsenin Allah'ın meşru kıldığı şifa yollarını kullandıktan sonra, yani rukye ise rukye, ilaç ise ilaç, hacamatsa hacamat, öyle mi? Allah'ın meşru kıldığı, dikkat edin buraya, şifa yollarına başvurduktan sonra. Elini açıp Rabbine Ya Rabbi bana şifa ver demesi nedir? Birinci kısım fiili duadır. İkinci kısım kavli duadır. Yani kulun sebepleri kullanması fiili duadır. Şifanın sebeplerini kullanması kendini kavli duaya hazırlaması fiili duadır. En son elini açıp da Ya Rabbi bana şifa ver demesi de nedir? Kavli duadır. Bilinen bir gerçek ki bakın bunu yani Allah subhanahu Allah ve sellem diyor. Siz Allah'ın sünnetullahında değişme bulamazsınız. Öyle mi? Allah her şeyi bir takdirle yaratmıştır. Ve her şey bir sebebe mebni'dir. Muhakkak ki Allah sebepsiz de yaratır. Allah subhanahu ve yani bundan aciz değildir. Allah subhanahu ve dilediğini dilediği zaman yapandır. Öyle mi? Onun bir şeye olması için sadece ol demesi yeterlidir. Biz buna iman ediyoruz. Fakat mahlukun özellikle beşerin İşin işleyişini kavrayıp Rabbin azametini tefekkür edebilmesi için Allah subhanahu aleyhi ne yapmıştır? Her şeyi bir sebebe bağlamıştır öyle mi? Allah subhanahu aleyhi şifayı sebepsiz de verebilir. Ama şifayı rukya gibi, hacamat gibi, işte bal gibi öyle mi? Ne yapmıştır? Bir sebebe bağlamıştır ki kul o sebebe iltica etsin. Yani Rabbinin veya Allah Resulü Aleyhisselam'ın öngördüğü, gösterdiği o sebebe iltica etsin. O sebebe sarılsın. Sonra da o sebebin sahibi olan alemlerin Rabbi Allah'a ne yapsın? Ben sebebe sarıldım. Şifa senden desin diye Allah subhanahu her şey bu sadece şifada. Rızıkta da böyledir. Allah rızkı çalışmaya memli kılmıştır. Öyle mi? Yani ben bütün gün evde yatsam Allah subhanahu bana rızkı yazdı. Mutlaka gelecek diye beklesem yani Allah'ın dilemesi müstesna rızık gelmez. Keza hadiste Allah Resulü Aleyhisselam siz kuşların evlerinden çıktığı gibi evinizden çıksanız geriye onların döndüğü gibi rızıklarınızda dönersiniz diyor değil mi? Bak bir çıkış var yani hani. Kuş demiyor yani ben yuvamda oturayım da solucan ağacın 10 metre üstüne sırrına sırrına çıksın ben de onu bir gagalayayım da yiyeyim. Ne yapıyor? Yavruların açlığını doyurmak için yuvasından kanat çırpıyor. Gidiyor so topraktan solucanı çıkartıyor. Getiriyor yavrusunun ağzına bırakıyor. Öyle mi? Sebep. Allah dilerse sebepsiz de rızıklandırabilir. Ayrı konu onu tartışmıyoruz. Onu konuşmuyoruz yani. O Allah'ın dilemesi biz onu delil getiremeyiz. Ama genel anlamda rızık sebebe bağlanmıştır. Rızık çalışmaya mevlidir öyle mi? Kişinin o veya bu şekilde bedenen, aklen, ticareten yani neyse yani yazarak, çizerek bir şekilde çalışmasına mevlidir. Eğer sen meşru çalışma sebeplerine sarılırsan neyi yerine getirmiş olursun? Fiili duayı yerine getirin. Fiilinle dua etmiş olsun Rabbine sana rızık vermesi için. Sonra da ya Rabbi rızkımı bereketli kıl dediğinde kavli duayı ne yapmış olursun? Yerine getirmiş olursun. Keza işte <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü hayatım hayatımı elinde tutan zata yani Allah subhanahu ve yemin ederim ki iyiyi emredecek, kötülüğü yasaklamaya çalışacaksınız veya Allah size kendi katından bir azap gönderecektir. Sonra ona dua edeceksiniz fakat duanız kabul olunmayacaktır diyor. İmam Tirmizi bu hadisi rivayet etmiş. Dikkat ederseniz burada yani kulların felah üzere olmasını Allah Resulü Hüseyin kulların hidayet üzere olmasını neye bağladı? Bir sebebe bağladı değil mi? Ne bu? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iyiyi emredecek, kötülüğü nefy edeceksiniz. Yani emri bil maruf, nefyanil münker. Öyle mi? Veya böyle yapmayacaksınız. Yani veya ne demek? Veya anlamı nedir? Ya yani, böyle yapmayacaksınız. Veya Allah, yani böyle yapmadığınız takdirde Allah size kendi katından bir azap gönderecektir. Yani siz emri bil marufu, nefyanil münkeri terk ettiğinizde Allah ne yapacakmış? Katından size bir azap gönderecekmiş. Sonra ona dua edeceksiniz. Ya Rabbi bizden bu azabı kaldır. Fakat duanız kabul olmayacak. Neden? Çünkü sebebi ne yaptınız? Terk ettiniz. Yani o duanın kabul olabilmesi için yani size azap isabet etmemesi için sebep neydi? Emri bil maruf, nehyani'l münker yapmaktı. Siz bunu terk ederek ne yaptınız? O sebebi yani duanın fiili kısmını terk ettiniz. Sadece ne kaldı? Kavli kısmı kaldı. Allah dilerse duayı kabul eder. Dilerse kabul etmez. Fakat Allah Resulü'nü ne diyor? Allah diyor duanızı kabul etmeyecek diyor. Bunun sebebi de işte fiili dua yapmadan sözlü duanın kabul edilme ihtimalinin neredeyse yok denecek kadar az olması sebebiyledir. Bugün bu Yani bu kanayan bir yara. Ben önce kendi aciz, sefil, sefih nefsim için... ...sonra da bütün kardeşlerim için bu sözleri söylüyorum. Yani biz bugün vallahi bu işin sadece kavli kısmındayız. Yani hiç kimsenin haddine değil yeryüzünde İslam'ı hakim kılmak. Ne benim ne sizin yani. Hiç kimsenin haddine değil yani insanları Müslüman yapmak. Allah dilemediği müddetçe. Fakat sebepler bizim hadlerimizdir yani. Biz sebep olmaya çalışmadığımız sürece... Dilimizle akşama kadar hilafeti bize ver ya Rabbi. Bizi yaşlanmadan İslam'a hakim kıl ya Rabbi. Çoluğumuzu çocuğumuzu İslam devletinin şemsiyesinde yetiştirmeyi bize nasip et ya Rabbi diye. Sabahtan akşama kadar secde edip dualar etsek. Bunun için yerden bir taşı alıp öbür taşın üzerine koymadığımız sürece bu duamız ne olmayacaktır? Pratik hayatımızda kabul olmayacaktır. Allahu Alem. Çünkü biz neyi terk ettik? Resulullah sallallahu aleyhi ve bahsettiği gibi sebepleri terk ettik. Yani bu şey gibi İmam Ali radıyallahu diyor ki temenni ile alim olunmaz. Sen sabahtan akşama kadar günde bir satır okumadan, bir ayet ezber yapmadan, hiçbir meselenin delilini bilmeden "Ya Rabbi bana ilminden bol bol ihsanet ya Rabbi ilmimi genişlet." ama sebep yok. Sende de çip yok. Allahü Teala sana taksın çipi desen tabir sayısı hemen hop Yüklen bütün ilimleri öğren. Alimler böyle mi alim olmuş? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimdi değil mi? Peki Allah Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve Allah Azze ve Celle sen kitap nedir, hikmet nedir bilmezdin demedi mi? Neyle bildi? Vahiyle bildi değil mi? Cebrail aleyhisselam ona getirdi Rabbinden veya onun kalbine Rabbinden vahiy olarak indi. Ne yaptı Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Alim oldu. Peki bugün alim olmak isteyen birisi Yani Allah'ın Resulü Aleyhisselam talim terbiyeden kurtulamayacak. Biz sadece dilimizle ya Rabbi bize ilim ver, ya Rabbi beni alim yap, ya Rabbi ilmimi artır. Olur mu? İmam Ali'nin dediği gibi aynı yani radiyallahu Temenniyle alim olunmaz, temenniyle İslam da gelmez, temenniyle ailen Müslüman da olmaz, temenniyle senin hayatın İslam'a göre düzenlenmez, temenniyle kılık kıyafetin düzelmez, temenniyle ahlakın düzelmez, temenniyle yediğin Temenniyle yediğin içtiğin temizlenmez. Temenniyle toplumsal ilişkilerin ve düzenlenmez. Temenniyle değil. O konunun delilini öğrenip o konuda fiiliyata geçiriyor musun hayatında? Ondan sonra Rabbine iticayet yani. Hiçbir şey yapmadan arsız çocuklar gibi Allah'a sığınmaktan Allah'a sığınırız. Yani. Keza duanın işte deminde bahsettiğim gibi bir takım edepleri adabı var. Allah Resulü Aleyhisselam bir adamın dua esnasında kendisine salat ve selam okumadığına şahit oluyor. Ve hemen diyor ki bu kimse acele etti. Yani adam dua ediyor fakat Allah Resulü'süne salat selam getirmiyor. Sonra adamı çağırıyor. Diyor ki biriniz dua ederken Allahu Teala'ya hamd ve senayla başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Sonra da dilediğini istesin. Bunu İmam Tirmizi ve Ebu Davud, Nesai sünenlerinde rivayet etmişler. Dikkat ederseniz duanın usulünden bahsediyor Allah vesselam. Sen Ne diyor? Allah'a ham dedin. Resulüne ne getirin? Salat ve selam getirin. Sonra istediğinizi İsteyin. Yani duaya hemen muradı söyleyerek değil, Allah'ı zikrederek, Allah'a hamd ederek Resulüne salat selam getirerek başlamak ne yapar? Gerekir. Keza dua esnasında gözler ne yapılmaz? Göğe dikilmez. Gaflet ile de dua edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüm salat babında bunu rivayet ediyor. Bazı kimseler namazda gözlerini göğe dikerken, dikerek dua etmekten vazgeçsinler. Yoksa Allah onların gözlerini kör eder diyor. Dikkat edin buraya bak. Ne diyor? Bazı kimseler namazda gözlerini göğe dikerek dua etmekten vazgeçsinler. Yoksa Allah onların gözlerini kör eder diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Keza dua esnasında ısrar ile dua etmek ve duayı üç defa tekrarlamak da duanın kabul edilmesine dair Allah Resulü Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği şartlardandır. İbni Mesud radıyallahu anh'u Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dua ettiği zaman üç kere tekrar ederdi. Allah'tan bir şey istediği zaman üç kere isterdi diyor. Yine dua ettikten bir müddet sonra yerine gelmediğini görünce dua ettim de duam kabul edilmedi demek de nedir? Duanın kabul edilmemesi için bir sebeptir. Keza Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine Bukhari, Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste dua... <gülüyor> Acele edip dua ettim, kabul edilmedi demedikçe sizden birinizin duası kabul edilir buyurmaktadır. Bak ne dedi? Acele edip dua ettim, dua ettim de kabul edilmedi demedikçe sizden birinizin duası kabul edilir buyurmuştur. Dua ederken Allah'ın kabul edeceğinden emin olmak da nedir? Duanın kabul edilmesi için gerekli şartlardan, edeplerden birisidir. Resulullah sellem şöyle buyurur. Allah'a duayı size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Şunu bilin ki Allah gafletle oyalanan kalbin duasını kabul etmez. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste böyle buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine biz biliyoruz ki Allah'a dua ederken veya Allah'ı zikrederken bağırıp çağırmamak, sesi gerçek manada yükseltmemek. Yani bunu E, kısık, kısık bir sesle içtenlikle yani ibadet haline çevirerek ne yapmak e, yapmak gerekir keza yine Allah Resulü esem diyor ki Allah'ın kabul ettiği 3 müstecap dua vardır yani icabet edilen 3 dua vardır bunların kabul edilmeye mazhariyetleri hususunda hiçbir şüphe yoktur Yani bunların kabul edilmeye layık oluşları hususunda hiçbir şüphe yoktur mazlumun duası misafirin duası, babanın evladına duası. İmam Tirmizi Ebu Davud İbni Mace bu hadisi rivayet etmiş. Yine Allah Resulü Aleyhisselam kabul edilmeye layık olmada, gayip kimsenin, gayip kimse hakkında yaptığı duadan daha hızlı olan dua yoktur diyor Buhari Müslim Tirmizi'nin rivayetinde. Dikkat ederseniz bu hadise göre Allah'ın ivedilikle hemen kabul edeceğini Allah kabul edeceği duayı Allah Resulü Aleyhisselam ne olarak tefsir ediyor? Bir müminin kendisine gaip olan başka bir mümin kardeşi hakkında yapacağı dua olarak tefsir ediyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani birbirimize dua etmenin de önemini bu hadisten anlamış oluyoruz. Yine Müslümin rivayet ettiği şu hadis bu konuda daha böyle bir açık. Şöyle ki Müslüman kimsenin kardeşi için gıyabında yaptığı dua kabul edilir. Dua edenin başucunda ona müvekkel bir melek vardır. Kardeşi için hayır dua yaptıkça bu melek amin istediğin şeyin bir misi de sana olsun der. Başka bir hadiste de yine Allah Resulü Aleyhisselam yine İmam Tirmizi rivayet etmiş. Üç kişi vardır ki duaları red, reddedilmez kabul edilir. Adil imam yani adaletten ayrılmayan Müslümanların lideri yöneticisi iftarını yaptığı zaman oruçlu yani iftar ederken oruç tutmuş kimse. Ve zulme uğrayan mazlumun duası ne yapılmaz diyor. Allah Resulü Aleyhisselam Allah tarafından geri çevrilmez diyor. Bunlar da işte duanın edepleri ve duanın kabul edilmesi konularıydı. Peki dua edilmesi için müstakil bir zaman var mıdır? Dua ibadettir dedik ya hani namaz mesela beş vakit. Oruç, farz olanı ayda otuz gün, pazartesi, perşembe, sünnet, her gün tutmak Allah Resulü Aleyhisselam keri olduğunu söylüyor. Mesela haccın zamanı var değil mi? zilhicce'nin onu. Peki dua için duanın yasak olduğu dua edilemeyecek bir zaman var mıdır? Bilakis yoktur. Yalnız bunun tam tersine yani duayı engelleyen şu durumda dua edilmez diyen bir zaman dilimi anlamında yer olarak söylemiyorum. Veya kişi olarak söylemiyorum. Zaman dilimi anlamında bir engel yoktur. Bilakis bunun tam tersine. Bazı vakitlerde, bazı durumlarda demin söylediğim gibi mazlum iftarlı imam durumu gibi bazı durumlarda ve vakitlerde ne vardır? Duanın daha ivedilikle, daha hızlı bir şekilde kabul edileceğine dair Allah'ın kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde deliller vardır. Şöyle ki, mesela Zariyat suresinde Allah Subhanahu ve Teala "Onlar seher vakitlerinde Allah'tan af dilerler." diyor. Yani bu onlardan kasıt öncesi sonrasıyla baktığımız ayetlere Takva ehlinden bahsediyor Allah subhanahu anh, Allah bizleri takva ehlinden kılsın bu ayetlerde. Takva sahipleri demek aslında bu. Yani veya takva ehli demek. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerler. Allah'tan af dilerler diyor. Burada dikkat ederseniz bir zaman ne yapılmış? Belirlenmiş. Yine hadislerde yani topluca saymak gerekirse, tek tek hadisleri rivayet etmek yerine, gecenin son üçte biri, gece yarısı, secde zamanı, kulun Rabbine en yakın olduğu zaman olması hasebiyle, farz namazların arkasından yapılan dualar, ezan okunduğu zaman yapılan dua, cihatta düşmana karşı savaş kızıştığında yapılan dua, cuma günü, cuma namazı zamanında veya meçhul bir zamanda, yani şöyle ki cuma vaktinde fakat, Ee, tam olarak bilinmeyen bir zamanda yani her zamanında olabilir. Tıpkı Kadir Gecesi'nin durumu gibi bir durum. Oruçlunun işte orucunu açarken yaptığı dua, ezanla kamet arasındaki zamanda yapılan dua, arife günü veya işte Kadir Gecesi günlerinde yapılan dualarda Allah Resulü Aleyhisselam ne demiştir hadislerde bu zamanlarda yapılan duaların kabul edilmekte daha öncelikli olduğunu bize beyan etmiştir. Peki İslam birileri için dua etmeyi yasaklamış mıdır? Şöyle ki yani İslam'da bu kadar önemli bir mefhumken dua hatta yani dinin insan hayatının tamamını kapsayan bir olgu olmasını ele alırsak insan hayatında en çok yaptığı ibadet belki de duadır. E bu manada baktığımızda yani dua da olması gerekir. İstek ve fiil duası olarak ele aldığımızda zaten konuyu. Hayatın tamamını e, kapsayan bir konuda Birilerine dua etmek bize yasaklanmış olabilir mi? Evet, İslam'ın tamamını, bir kısmını veya bir hükmünü inkar eden, hafife alan, alaya alan ki bu kimseler nedir? Bu kimselerin hükmü kafirdir. Kimseler Müslüman olamayacakları için bunların hayatlarında da, ölümünde de bunlara ne yapılmaz? Dua edilmez. Ancak bunlara ne denir? Allah sana hidayet etsin denebilir. Yine İşte bu tür insanlar öldüklerinde bunlara rahmet okunmaz. Yani Allah sana Allah ona rahmet etsin ve Allah sana rahmet etsin ne yapılmaz denmez. Bunların cenaze namazı kılınmaz. Keza bilindiği gibi cenaze namazı ruku ve secde içermez değil mi? Ne içerir peki? Duadır. Yani ölüye yapılan bir duadır aslında. Cenaze namazı içerik itibariyle ölüye yapılan duadır. Dolayısıyla müşriğin, kafirin de ne yapılmaz cenaze namazı. Kılınmayarak ona o anda bile e, dua edilmesi İslam tarafından yasaklanmıştır. Tabi ne yazık ki bugün yani ciğeri beş para etmez yeryüzünün en büyük İslam düşmanları bile geberdiğinde Kocatepe caminin önüne getirdiklerinde kafası kavuklu bir tane namaz kıldırma memuru ne yapıyor? Bir de rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye sorarak muhterem cemaat cemaati muhterem yapıyor onların gönlünü alıyor. Rahmetliyi nasıl bildiğiniz diye öleni rahmetli yapıyor. Ulan rahmetli dedin nasıl bileceğiz işte. Ağzınla rahmetli dedin. Daha biz şimdi yani bu kerif bir adamdı, kötü bir adamdı. Hoca desek sen diyeceksin ki rahmetli dedik. Beyzadem dur diyeceksin. Yani işte bu, bu ne yazık ki İslam'ın yaşayıştan kaldırıldığı toplumlarda çokça görülen bir şey. Mesela Timurtaş'ın yani Timurtaş hocanın bir sözü vardı. Bu basın mensuplarından bahsederken dedi ki götürün bunların cenazesini meyhanede kılın. ...götürün bunların cenazesini çok affedersiniz... ...kerhanede kılın. Ne getiriyorsunuz... ...musallaya bunları diyordu. İşte bu Uğur Dündar gibi vesaire gibi... ...İslam düşmanı basın mensuplarından... ...bahsederken götürün bunları götürün... ...hayatını neyle yaşamışsa orada kılın... ...cenaze namazını diyordu. Vallahi aslında... ...böyle olması lazım. Yani... ...hani baktığında çok doğru bir söz. Yani maşallah. Fakat nedir günümüzde... ...namaz kıldırma memurları, hıyanet teşkilatı... ...her gelene Türkan Saylan gibi... ...hayatını İslam düşmanlığıyla geçirmiş... Allah'ın zillete düşürdüğü hayatının sonunda kafasında saç kalmadığı için yani 70 yıllık hayatına düşmanlık ettiği başörtüsünü kafasına takmak zorunda kalan bir kadının bile cenaze namazını ne yaptı? Bu devletin namaz kıldırma memurları ne yaptılar? Kıldılar. Önder Sav denen adam eski Cumhuriyet Başsavcısı meclis kürsüsünde geçtiğimiz zamanlarda dedi ki Muhammed aleyhisselam bir çöl bedevisidir dedi. Haşa vekalla bu söz açık ayan beyan bir küfürdür yani. Ya dikkat et. Resulullah Aleyhisselam direkt dedi ki Muhammed bir çöl bedevisidir. Bu adam yarın geberse, bu adamı getirseler Teşvikiye Camisi'ne, Kocatepe Camisi'ne, kendisine imam denen, insanların yüzlerce, binlerce insanın cuma günü arkasına gidip, bayramlarda arkasına gidip, zaten diğer vakitlerde namaz unutulmuş. Arkasında namaz kıldığı adam ne diyecek? Rahmetli nasıl bildiniz diye gene gelecek. Oradaki cemaate, oradaki topluluğa soracak. Varın siz memleketin halini siz düşünün. Allah Azze ve Celle Önceki derslerde de söylediğimiz gibi Tevbe suresinin 113. ayetinde mekenen li'n-nebiyyi ve'l-lezina amenu en yestagfiru li ulil-kurba min ba'di ma tebena lehum ennahum ashabul jehim." cehennemlik oldukları açıkça belli olduktan sonra o peygambere ve yanındaki müminlere müşrikler hakkında mağfiret dilemek onlara hayır duasında bulunmak yakışmaz yaraşmaz diyerek Kesin bir şekilde Tevbe Suresinin 113. ayetinde Allah Subhanahu ve teala müşriklere ve kafirlere dua etmeyi yasak kılmıştır. Son olarak bahsetmek istediğimiz özetle mesele duada tevessül aracı kılma meselesi. Yani inşallah tevessül meselesini çok uzun uzadıya birkaç ders halinde anlatmayı ileride murat ettiğimiz için burada detaya girmiyoruz. Sadece başlık olarak bilelim dua konusu geldiği için. Tevessül aracı kılmak demektir. Kendisiyle herhangi bir gayeye ulaşmak için aracı kılanan sebebe şeye de vesile denir. Yani tevessül bu manada vesile edinmek demektir. Vesile edilen şey amel ve şahıs olmak üzere ikiye ayrılır genelde. Amel ile tevessül Şahıs ile tevessül, bazı şartlar ile sayhtir, bazı şartlar ile batıldır. Şöyle ki, salih bir ameli vesile edinen bir kimsenin Allah'a dua ederken yaptığı salih ameli öne sürmesi sayıhtır. Mağara ashabının yaptığı gibi üç kişi mağarada kalıyor, kapı kayalarla kapanıyor. Her birisi bir salih amelini zikrettiğinde Allah'a kapıyı açması için iltica ettiklerinde kapıdan bir taş yuvarlanması kıssasını Allah Resulü Aleyhisselam anlatıyor. Keza bugün birilerinin sulandırdığı bulandırdığı Maide suresindeki ey iman edenler Allah'tan korkun ona yaklaşmak için vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz ayeti de vesile aramak gerektiğinin delildir. Fakat birilerinin anladığı gibi bugün birileri bunu şeyhlerine şuhlarına delil getiriyorlar. Kendilerince kafalarından uydurdukları balon evliyalarına delil getiriyorlar. İnşallah dediğim gibi tevessül konusunu detaylı anlattığımızda buraları çok iyi anlatacağız Allah bize izin verirse. Keza yine aynı şekilde şahıs ile olan tevessül de nedir? Bir kişinin bir Müslümanın başka bir Müslümanı vesile kılarak Allah'a ya onu aracı koyarak yaklaşmasıdır. Şöyle ki bu karşısındaki sağlıklıysa e, ve Yanındaysa, hazırındaysa bu sayıhtır. Keza Ömer radıyallahu anhu kıtlık zamanında Resulullah Aleyhisselam'ın amcası Abbas'ı alarak yağmur duasına çıkmıştır ve şöyle demiştir. Ya Rabbi biz sağlığında Resulün ile sana tevessül ediyorduk. Fakat Resulün aramızdan ayrıldı ve katımızda ona en yakın kimse olarak Abbas'ı görüyoruz. Sana onunla tevessül ediyoruz diye. Dua et ey Ebu e, Abdullah diyerek sözü Abbas radıyallahu anhı'ya bırakmıştır. Abbas radıyallahu da ne yapmıştır? Dua etmiştir ve Allah'ın izniyle yağmur yağmıştır. Bu sizin birinizin yanındaki Müslümanla işte onun duasıyla Allah'a tevessül etmenizdir. Burayı iyi anlayalım. Bir de üçüncüsü Allah Subhanahu ve teala'nın esmaları ile yani isimleri ile Allah'a tevessül ki bu da sayıh ve Allah Resulü'nün tarafından tavsiye edilen nedir? Bir sünnettir. Bir şey yapacağımız zaman Allah'ın isimlerini zikretmek, Allah'tan isimleriyle istemek inşallah Allah tarafından bize kazandırılan bir özellik olsun. Dediğim gibi bu kadar özetle inşallah tevessül meselesinde bitirelim. Dua meselesi hakkında benim söylemek istediklerim bugünlük bu kadar. Sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilak Wa'fu dawana in Inan rabbil alamin wal 'asr innan inna in